ve ufaiz amvi ilallah. İnnallah bıscirun bil aibad. Ya ilah alaamin, zahir ve batının zanvari imaniye ve Kur'aniye ile minavere eyle Nefsın ve şeytanın şerinden bizleri masum ve mahfuz ile. Yıkık gönüllerimizi tamir buyurup hakayık aşina ailem cümlemizi böylece bütün müminlerle beraber cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyat eylem. Amin. bu i seyyid-i Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar. Dünyada her sömüş, her döltüyüş, bir yeniden dirilişin, ince açışın, müzesini taşımaktadır, haberini taşımaktadır. Bir hayata hamiledir. Her sonbaharın arkasında bir içbahar vardır. Bütün kurumalar, yaprak dökmeler, kazan mevsimi, çiçek dökmeler, arkasından yepyeni terk ardı alabildiğine canlı bir baharın haberini taşımaktadır. Getirmektedir. Milletler de Allah'ın değişmez aynı kanununa tabidir. Milletler müştemmede, terapide, canlılıkta, hayatta en son noktaya ulaşmışlarsa aşağıya doğru dönecekler demektir. İkiballeri idvara dönecek demektir. Saadetli yeni yerini felaketli devirler alacak demektir. Çünkü öylesine muvaffak oldukları bir durumda şuuru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 İşi muvaffakiyete götürme bir derece kolay sayılır, muvaffak olduktan sonra durumu muhafaza etmekle karşılaştırılır zaman. Zaferi elde ettikten sonra o zaferi kendi levazımıyla devam ettirmek zaferi elde etmekten daha zor olur. Şu milleti beraber yaşadığı muasır milletlerin seviyesine çıkarmak kolay olabilir. Millet bir esvedekarlıkta bulunabilir. Sekiz şepheden savaştığın zaman bu fedakarlığı göstermişti. Evindeki bakır kapları matara yapmak suretiyle, tatlı kamaları işler hale getirmek suretiyle bunu göstermişti bu millet. Ama çukurun dibinden kurtulduktan sonra, zirveye ulaştıktan sonra, şahikalar at oynattıktan sonra acaba aldanmayacak mı? İşte en zor orasıdır. Şahikada aldanmamak.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 Bir Fethi'nin bayramı böyle olmalıdır. Bu nailaya karşı bir, bir yaptık. Şimdi gönlümüze karşı vazifemizi yapmamız lazım. Biz etten kemikten, kandan birinden mahluklarız. Bu zaferleri, bu büyük şeyleri bize ihsan eden Allah bizim maddemize ait, vücudumuza ait kıymetimize göre etmemiştir. Belki bu başka şeydir. Bu başka şey ancak bu surette değerlendirilir. Demir iş yatağının hizmede serilmesini emretmiştir. Bütün büyük fatihlerde bunu görürsünüz. Hayatında zellet kadar gibi Rabb müşahede edemezsiniz. Kafir de olsa, mümin de olsa, böylesine saz, böylesine durur bir hayatı yaşayan, yani zaferlerle sarhoş olmayan, dünya kendisini baştan çıkaramayacak kimseler, dünyanın ziynet, destede ve ala işi içinde, eteklerine toz, toprak bulaştırmayan kimseler, Kafir de olsa, mümin de olsa ihraç ettikleri izzet durumunu, şerefli olma durumunu uzun asırlar sürdürebilirler. Gandhi sığra tatsa dahi, izzetli bir insandı. Koç yasağını hayatı boyunca değiştirmedi, devlet deisi olduktan sonra da. İngiltere'de dostlar kamerasında, ben Hindistan'ın en fakir halkı gibi yaşamalıyım, bir faç gibi, ben dostlar kamerasında koltukta oturamam, altıma koç demişti. İngiltere'ye yaptığı büyük seyahatında hem fakir Hintli neyle seyahat yapar diye sordu. Dediler af buyrun hayvan vagonlarıyla. Hayvan vagonuna bir demet ot atıverin dedi. Ben orada otururum. Milletin gönlünün coşkunluğunu kazanıyordu. Millet seviyordu. Allah da ihsan ediyordu ona. Tan Allah'a inanmasa bile affet, samimiyetle ve ihlas, kimden olursa olsun Allah reddetmez onu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 Müslümanlığı yıkıldı mı? Müslümanlığın yüz karası haline geldi mi Müslümanlar? Müslümanlık adına akla ayale gelmedik bütün ağır şeyler istikap edildi mi? İnsanın yüzünü kızartacak melanetlerin hepsi sırasıyla tahneye döküldü ve yapıldı mı? Kadınlar soyulu soğana çevrildi mi? Erkeklerin kafaları ve kalpleri tecrit edildi mi? Allah duygusundan nesil mahrum bırakıldı mı? İlim irfan adına pek çok yerlerde, müstesnazlar pek çok yerlerde, ilim irfan adına küfür nesle telkin edildi mi? Allah'ın inkar üzerinde duruldu mu? Siz ben arz ederken bunları, sinemada birbirini takip eden, kareleri takip ediyor gibi edin. Benim bir soru istifan halinde peşi peşine size sorduğum bu soruların hepsine birden evet deseniz yalan söylemiş olmayacaksınız. Belli ki iş yıkılışta yokuluşta varabileceği gayyanın en son noktasına varmış. İşte bu bizim bir kışımızdır. Fırtınalar hopalığı katmış kavurmuş. Her adam boyu güzelmiş. Yeşillik adına bir şey kalmamış. Ama ben yine müjdeyle ve şaşetle karşınızda çıkıyorum. ile karşınıza çıkıyorum. Karlar eridikten sonra alttaki tohumlar çıkacaktır. İşte bununla çıkıyorum. Hatay geldiği zaman, çağlayanlar birbirini takip ettiği zaman yeniden eski hal alacaktır. edecek. Yeniden gülbürler şakayacak. Yeniden güller bütün bir evlatlarıyla 3-4 beri ağlayan neslin gücüne gülecek. Kasvetli semaları silinecektir. Müslüman Türk'ün atakını saran yaz perdeleri. Üst üstüne karanlıklar. Hepsi yıkılıp yok olup gidecek. Bunu bize akış müjde etmektedir. Kaldı ki kulaklarımızın dibinde yüksek şarikalardan eriyip gelen çığlarla akıp gelen sellerin sesini işitiyoruz şu anda. Kış esasen çoktan gitmeye başladı. Gece saati 24'ü çoktan geçti. Biz gecenin başından daha ziyade bitimine doğru yaklaşıyoruz. Çapak gözümüzün önünde çaparken o şafağa haber veren, o ozların sesleri de kulaplarımızda inirdiler meydana götürüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmet Muhammed'e son lütfunu izah ediyoruz, o dakikaları yaşıyoruz. Esaf-ı Teadet'in gelip hep çevre bizi taracağı o mesut anları yaşama, başka onu elde etmeden daha zevkide alezzetlidir. Ben kendi gönlüme Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının eşaretini verdiğim zaman, Müjdesini getirdiğim zaman duyduğum harzı size tarif edemem. Rasul-i Ekrem'in ruhaniyetinin bir tür gibi titreyişi altında takrı tebessümlerini yakalamadı. Onun sineme bakmak benim için o kadar zevkidir ki Tüm millet muzaffar olsa, dünyanın her tarafı kıt-a kıt-a Müslümanlara yine iltihak İngilizler gelse serfuru etse, Fransızlar karşımıza ben kısa boyun büçse bana bu zevki kazandırmayacak. Şafağın bütün tatlılığıyla zevki müminin üzerindedir. Horozların tatlı ötüşleri müminin üzerindedir. <gülüyor> Öyle bir mersel tesiri yapıyor ki Allah'a çok şükür. Bunun zaferi, bunun ne <gülüyor> nedenli olacak. Nasıl çıkacak çıkaracak ve bizi nasıl zevke şevke zalk edecek. Ben bunu tariften acizim. O gün geldiği zaman onu o günün Hatibinden dinleyeceksiniz. Anla ya da sik olur yok Biz bir yeniden varoluşun arafesinde bulunuyoruz. Hani öldük ya bir sonbaharda, yeniden dirilmenin arafesinde bulunuyoruz. Hani bir Hazan mevsimi. Eski azar eski yapraklarımızı döktü, bütün toburcuklarımız ayak altına döküldü, çiğnendi, her şey kaymal oldu ya, yeniden bu toburcukların yerdekimizler halinde, geleceği dönemi, devreyi yaşıyoruz. Bu devreyi yeniden kuracaklar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şanlı, şerefli adını, Yeniden gönüllere getirecek duyuracaklar. Ne şerefi kim gelerdir? Olmaz istemez mi? Olmak istemez misiniz? Resul-i Ekrem'in cevaatı olmak. Ashab-ı kiramın arasında yerini almak. Köy köyken kent kasaba kasaba dolaşmak. Yeniden bir hal oluyor gibi bir şey yaşamak. Yeniden değişik günlere giriyoruz gibi. Yeniden varoluşun ve dirilişin havasını püyür püyür ediyor gibi bir halayı yaşamak. Bu şerefi göstermek, ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü ümmet olmaz. Ne büyük paye, olmak istemez misin Sertemiz hiçbir gönül böyle bir teklifi reddetmez. Bizim ahd-ı var. Sonuna kadar Resul-i arkasında olmayan ahd-ı var. Ölsek de yok ortakta, karın avtunda kaltakta, çığlar bir diçiyle de geçse de yine tohumlarımız, nüvelerimiz muhammed Resulullah diye feryat edecektir.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 Onlara izaya gelin diyor gibi, kaldırım taşı gibi yetiştireceği cemaatın ayaklarının altına gidiyordu. 3 beş müslüman etrafında zuhur eder etmez, fısıltı bütün dünyayı aldı. Artık her evde, her ocakta, her bucakta Hz. Muhammed tutuyor, Hz. Muhammed okuyor. Biri birinin yanına gizlice geldiği zaman haberin var mı dostum diyordu, Kabe'nin sahibi Kabe'ye sahip gönderdi diyordu. Biri sopağın başında birisini tuttuğu zaman otur sana sahibimden iki söz edeyim diyordu. Ağzını açıyordu, gözünü yumuyordu. Hakkakala şükür ediyor. Nebila nebisine gelmiş terü tazel kutanı bütün gazeliyle yanında oturan adamı okuyordu, temsil ediyordu. <Gülüyor> Her gün yüzlerce binlerce kelebek bu şemaya pervani oluyor, pervaz ediyor. Bu ateşlerde ruhunu, nefsini yakıyordu. Ebedi alem seyriyet ve hürriyetiyle yepyeni canlı bir varlık kazanıyordu. Öyle büyüyordu ki ne akıl alır ne de hayal. Küfür bütün dehşetiyle üzerine çullanıyordu. Küfür kanunsuzluk adına, kanunlarıyla onların aleyhinde çalışıyordu. Fakat bir bakıma küfür aleyhinde yangın şeklinde gelirse imanlarında ışık halinde inkitab eden bu ateşin önünü alamıyorlar. Diyerde söndürürken öbür tarafta var, yeniden tutuşuyordu. Yeniden yanıyor ve yeniden aydınlanıyordu. Yine bir sürü kelebek orada onun etrafını alıyor, pervaz etmeye başlıyordu. Mekke'de onu söndürmeye çalıştılar. Medine kucak açtı nebiler nebisine. Kardeşi san kucak açıverdi. Kişleri simsiyah, taşları kılıncık, kafalarında bir şey yoktur sen ne dersin? Ama hükümdarı öyle vurulmuş, öyle meczup. Öyle meclun, öyle mektun oldu ki ki O devrim kurucusuna keşle işte, salkamasına beden senin hizmetçin olsaydın diyordu. Allah Allah! Abeyh hükümdarıyla Nebile Nebisi'nin arkasına takılmıştı. <gülüyor> Kisreler o edeceklerdi. ediyorlardı ve zaman geldi eskiler. Müminin atının rüzengisini öpmeyi şeref saydılar. Benim ağzım Türk'ün atının rüzengisine değdi. Dudakları buna değdi o kadar şerefli de diyordu. Haftılığı böylesine eziklik, ve istedik olarak sadece İslam'ı görüyordu. Bu çığ gelişti. Varabileceği en son hatta vardı. Yıkacağı şeyleri kükür adına, dalalet her hepsini sildi, sürdü gözüldü. İslam hakimiyeti oldu. M milletler ona inceza bile şeref kazandılar. Türk çadırını attı, on, on bir asrenler. Bedeliliği, bahşiliği bıraktı. Müslümanlar serfiru etti. Resul-i Ekrem'in oldu. Biraz da lütfet bu bayrağı ben keserim dedi ya Resulallah. Bin küsür sene erken Türk Resul-i Ekrem'in bayraktarlığı üzerine aldı. El-Kahim, Tuğrul Bey'i El-Kahim karşısında silafetin şahsi manevisini mafaza etme vazifesini üzerine alırken çok büyük bir vasife üzerine alıyor Müslümanlığın bundan sonra bayraklarını bu aziz millet yapacak Ve tam 9 asır yaptı, 10 asır yaptı. Osmanlı devrinde bu iş, insanın aklına, hayaline gelmeyecek şarikalara ulaştı. Artık bütün gönüllerde, bütün kalplerden, bütün ruhlarda ve hislerde Resul-i heyecanı duyuluyor ve yaşanıyordu. Ne saadetli günler! Bizim felaketli günlerimizin destanını yazan, şu İstiklal Marşımızın büyük şairi, bu günleri yükisar içinde tahattür ederken şöyledir. Gül devrini bilseydim onun gül gül olurduk, Yarabbe getireydim ne olurduk. <gülüyor> Ama ben bu devrini sana ki, Yarabbi biz şimdi getirdiğine ne iyi ne iyi yesin ki getirdikten sonra onun kuruluş vazifesini bize sevgi ediyorsun. Ne iyi ki sahabeyi sergiler ettiğin şeref yapıldığı şeylerle bize şeref yapmak istiyorsun. Diğiştirmeye ulaşınca aşağıya dönme hattı başladı, başladı, bütün döneme geldi. Yeniden meseleyi ihya etmek aynı yolda olacak. Yeniden karge bir şeyler duymuşlar, yeniden kafasına bir şeyler girmişler. Yeniden bütün heyecanıyla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı yaşayanlar sokak sokak dolaşacaklar, köy köy gidecekler, seferler olacaklar. Bütün bunları köy köy geçecek. kasaba kasaba dolaşacak anlatacak? Anlatacak yeniden varoluşun müjdesini, haberini gösterecek. Gerçliğe yeniden meşajet gelecek. Adış şehreler, gülmediğine şehreler gülmeye başlayacaklar. Gönüllere de şaret gelecek, ciddi bir coşkunluk. İleride yaşayacağımız bütün devrileri saracak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Dünyanın tüm olduğu müddetçe, kalpler Kur'an'ın heyecanıyla dolup taşacak. İmarlar o imanın ışığı altında yepyeni bir dünya kuracaklar. Yepyeni bir düzen getirecekler. Kainat anlamış olmanın, kainattaki kanunlar anlamış olmanın havası ibadetle yan yana gelecek. Mescid size ilim yuvası omuz omuza verecek. İlim yuvası mescid haline getirilecek. Dabratuarlar namazgah haline gelecek. Teleskopların başı namazgahlar haline gelecek. Şimdi o teleskoplara bakan Kuran mikroskoplara bakan Allah'ın anlamayan gözler gözyaşlarıyla bakacak ve kendilerinden geçecekler. Bu yüzden Allah'ın hıçkırıklarıyla hıçkıracak ve ağlayacaklar. O devir gelecek Allah'ın lütfü keremiyle. Allah, Allah bu devri, her devri kuran bir cemaat olduğu gibi kuracak bir cemaat olacak. Bütün bu hadiselerin yoğunluğuyla beraber altına girecek, bunlar homuz verecek, ben diyecek bir cemaat suhur edecek. Nebiler Nebisi nübüvvetin ağır vazifesiyle arz-ı dinar ediyordu. Bir rivayette Hz. Ebubekir'in İskama Dehaletini işte öyle anlatırlar. Vahyeyi kendisine gelir, kavş insanları inzal et diye ikat edildiği an kime anlatayım, derdimi kime dökeyim, kime gavut olaylan diyeyim, ben Allah'ın düğün endeyim diye ona şerh edeyim. Aklına Hz. Ebubekir gelir. Şu akıllı insan Nebiler Nebisi'nden Kahiliyet devrinde tabi ayrı bir insan. Hilafetinde onun tam hilafeti birinci hilafet olan insan hilafet mevzunda. Vefat ettiği zaman da yanına gömülen dünyası beraber kuvası beraber bu büyük insan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına gelmiş. Sokağa çıkınca onunla karşılaştı. O da o gece duygularla dolup taşmıştır. Kim bilir sabaha kadar belki de yatan çarşafını yırtmıştı. Sağa sola soldan sağa dönmüş. Şu mekanı bir kuran, şu düzenimi tanzim eden, şu saati işlettiren, tık tıklarını bize duyuran birisi vardır. Bir yaratıcı vardır ama ah bir adını bilsem, bir Allah deyirsem, bir huzuruna gelsem, bir sen hürru etsem diye inkisar içinde sabahlara kadar dönüp dolaşmıştık. Yandan yola dönmüş. Sabah hecir sökerken karar vermişti. En akıllı arkadaşı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı açmaya karar vermişti. Peygamberlik yoktu. O güne göre ufaklarında henüz şakal ki şimşek mevcut değildi. Ama yine de Hz. Muhammed haziret damd Onun yüzüne bakan kimseler onda büyük manaların mekluz bulunduğunu hissediyordu. Aşina gönüller onu çoktan hissetmişlerdi. Zeynep yatağıt ederken onun kokusunu başını döpüşürsek duyuyorum demişti. Her odaki daha ortada yoktu nebiler nebilsin. Ve tabi Seyfel haber veriyordu, geliyor diyordu. Üçerde bana yerinde onu haber veren tahinler de vardı. Onun manyetik dağıtının bütün insanlığı için aldığı düşer evet. ruhlar tarafından, hatta üst tarafından hissediliyordu. <gülüyor> Hakikat namzeden bu anınla karşılaşmak için Hz. de yola çıkmıştı. Kim bilir o kudsi yol hangi yoldu bugün Mekke'de tayin edemeyiz onu.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 Ben size geliyordum ya sen nereye gidiyordum Ben de size geliyordum Niçin geliyordum Allah bu gece sabaha kadar uyuyamadım Heyecanın mütlahımı kesti benim Şu mekanlar şu zamanlar düşündüm Bunları yaratan bu düzeni işlesen Tanzim eden birisi vardı düşündüm Ama aklımla ulaşamadım Varamadım İstediği sahibe çıkamadım Bu yaratıcı kimdir adını bilemedim Hüzuruna gelip sergir edemedim sen sen diyemedim, huzurunda düşülemedim, gözyaşlarını boşaltamadım, kim bilir neler dedi, neler dedi, öyle laflar mı sanki dedi. Allah Resulü o da içindekileri ona arz etmeye başladı. Ben de sana geliyordum. Allah Celle Celaluhu, şu senin aradığın halif, şu kahiratı kuran açar şu nizamı kanzim eden Murat'ın beni bu işlere anlatmakla vazifelendirdi. Ama ben, Peygamberliğini anlatmakla mükerref olan ben burası da içimi anlatayım. Hiç tenezzüt bir adam görüyoruz karşımızda. Elini kaldırır kaldırmaz göğsüne koyuyor. Bana her yalanı tepkisi diyor. Bana bunu anlatayım. Kıyamete kadar berne davul olayım. Bana anlatca bir silahı olduğu zaman İslam belli ki yükselecektir. Belli ki halkı intişar edecektir. Küçer onun etrafında bir hale gibi gelişiyor. Her bir görüşüne uğrak, tekrar karşısında onlar burada bir mürit gibi, her gün binlerce su ateş edip sizi atıyordu. Belli ki elamiyetlere sadece her şey yazıyordu. Melek Nisan bir şey çıkıyordu ateşin o burçlarından. Omuz verdiler. Her bir görüşüne uğrak, panayen herkese söylerken bana söz veriyordu ama bir hat ediyordu. Söz veriyordu. Ölecek, yok olacak, parça parça olacak. Ama üzerime aldığı bu davayı omuzundan yere koymayacak. Bu coşkunluk 23 sene gibi kısa bir zaman içinde insanlığın kaderini değiştirdi. Dünya artık hafif küsür yıkılıyordu. Ve her anca Müslümanların zindanlarının kurulması hesabına kullanılıyordu. Artık eski Enkartar'a bile can gelmiş. Yıkılan binaların taşında kökkan direğinde sütununda kurulunda ayak vardı. resul kuracağı binada kullanılacaklardı bütün cümleler, bütün görürler İslam hesabına kullanılacak. İslam Kur'an'ı kuruluyor, İslam medeniyeti kuruluyor, İslam'ın getirdiği adalet devleti kuruluyor. İşte 20. asırda Kur'an yine o saadet ulaşacak. Kur'an yine sahibini bulacak, bayraklaşacak, hakikati Kur'an'ya bütün kainatı saracak. Ümitsiz görürler. Ondan onca, onca ümit alacak. Madde ile, ekonomik hüzurla, beşerin tatmin olmadığını gören bütün düşünürler, fikir adamları, Kur'an'ın kapısına gelecekler. Alançinin önünün ancak bu surette Allah'ına inanacaklar. Manasız direnmelerin, boykot yapmaların bu surette sona eleceğine inanacaklar. Herkes Allah'tan korkacak. Herkes Allah'ı sevecek. Allah'ın sevdiği insanlar hakket teşkil edecekler bir vücudun huzurları gibi, her hayatı görü kulakı cihir dudak gibi bir bebeğine rafik olacaklar. Acılarını zıyacak lezzetleriyle mütelezdiz olacaklar. Bu düzen içinde huzursuzluk yoktur. Bu düzen içinde anayışı yoktur. Bu düzen içinde işleyen fabrikaların durması, dönem şartların cevap kuvvetmesi bahis muvzusu değildir. Bu düzen içinde memlekete milyarlarca iktisati zararlarında yoktur. Bu düzen içinde ne boykot ne de pireniş vardır. Bu düzen içinde birbirini sayma sayma vardır. Zenginden, idaresiden, düş alanından mürüvvet vardır. Merhamet vardır, insanlık vardır. Hatta itaat vardır, saygı vardır memleketin üzerine, huzuruna hizmet vardır. Ama büyükler patikayı. Üzerine alacak kimseler, elini göğsüne vurup bu işin altına ben giriyorum diyecek kimseler olacaktır. Çöğükle ortalaşmayı da ahir ediyorum. Tadrıka-tadrıka da başlığa ediyorum. Mekted-mekteb çalışmayı, Üçsekokullarda adım adım cesmeyi itahil ediyorum. Ses veriyorum, Allah'a ses veriyorum, Rasulullah'a ses veriyorum, lütfeti üzerime koyduğu büyük vatikayı, şerefle yürütmek için, o her şeyi, her haliki istihdam etmeye azmettim. Salar verdim. Konuşacak, Düşünecek. taşınacak, azmete söz, Buna da Allah'a tevekkül olacak, dağlar eriyecek, her şey tüm tutanacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Açılmaz sanılan bütün tepeler aşılacak geçilmez zannedilen kamdan irinden deryalar geçilecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. وَجَابِرْهُمْ فِي الْأَمْنِ فَاِذَا هَسَمْ تَتَسَوَبْكَ الْعَلَنْ لَهُ فَهُو حَدٍ Onlarla meşveret et, meselelerini görüş, konuş, düşünce dinarında meselelerini hallet sonra da az bir kere de azmettin, Allah'a tevkül oluyor Kur'an düşünce planında meselemizi hallettiniz mi? gönül planında meselelerinizi hallettiniz mi? sonra az İşinizi edeceksiniz? bu da yönden kaldırıyor cesaret göstereceksiniz cenabeç göstereceksiniz bu mani arar engeller bizi durduramaz diyeceksiniz. Ve bu işi yaparken de sadece ve sadece Allah'a tevekkül olacaksınız. Vekil sensin Allah'ın diyeceksiniz. İşi sana tefhid ediyoruz. Senin müdahale etmenle, senin permak karıştırmanla, bakırlar altın olur, dağlar gün gündüz olur. Hiçbir şey bitirmeyen olar radiler hep bitirir gündüz aile gelir. Aldır ıhsan müdahale eylesin. Ondan öte de Allah'a şöyle sevekkül olacaktır. <gülüyor> Ersettiğim şeyler ne bir hayal, ne bir iddia, ne de sizi Allah'a tığınırım. Allah'ın meşcidinde müminlerin ibadet yaptığı yerde Hz. Muhammed Aleyhi R.S'nin ruhaniyetinin görüp ettiği bir meştada ifade kandırma, al durumundayım. Allah'a sığınırım bundan. Ama her devrin bir güçleniş bir de çöküşü var. Bu güçleniş ve çöküşü size arttırıyorum. Yükseliş devirlerini meydana getiren, büyük milletler yükselere getiren, büyük kimseleri sizlere arttırıyoruz. Allah'ın indinde büyük gösteriyor. gösteriyoruz. Kümel metkette bin tane sanayi mercedesi kurtarın vicdanları Allah gövgüsünü sindirememiş iseniz, gönüllerde Resul-i Ekrem öldükten sonra girilmeye bağışık ademlerine inanmıyorlarsa, memleketi açtığınız şeyler kanakestan başka bir şey getirmeyecek. Sizi idare eden büyük bir safa çevresi yok. Memleketin ekonomik ve sanayi bakımından da tadından kalkması için, için, her yerde bir fabrika açıyoruz. Bir fabrika başasıyla oranın havasını dumana veriyoruz. Ama duman varacağı yere varmadan fabrikanın içindeki tıpküzü bir duman meydana götürüyoruz. Gönüllere Allah hasim olmadıktan sonra, vicdanlar imanla tenebürü etmedikten sonra, insanlar Allah'ın emirlerine göre izah'e gelmedikten sonra, ne sizin yokanzlarınız ne de boykotlarınız mesela halletmez. Sizin büyük sanayi yatırımları yapmanız, ve sonra da ellerinizi kasıklarınızın içine koyup boy keseleyen büyük bir şirketlere geçer. Siz yalanınız hiçbir şey yapmayacaktır. Her şeyi halde edecek, yapacak bir tek mesele vardır. Sanayi olacaktır bu memlekette. Bu millet, iktisaden kalkınacaktır. Bu millet, akraat-ı o masır teyhide hizmet etmiş bir millettir. Ayrıca bir o işletmeyen ısıtsan, denleten ve şehit kanı denleyecektir. Cennet Oksan'ı götürecek çağrılar ne halinde atıp gidecektir. Bu milletin kalkınmaya hakkı vardır. Tereffi etmeye hakkı vardır. Her kazada bir tane üniversite açılmaya hakkı vardır. Ama kuralların kısır yuvaşı olmaya hakkı yoktur. Hiçbirinin kısırların yasalılmasına hakkı yoktur. Ve bunun da bir önleyici çaresi vardır. Büyük kafalar içinde içindedirler. Tahtalarından kan kaybeden bir insana polisini vurmaktadırlar. Yara zannettikleri gibi basit değil. Üç beş kuruşla hangi bir yara, bir yara çok ciddi bir ya büyüktür. <gülüyor> Yarın sizin tarlalarınızı yüzün barlarınızı da sarma istidadında bir yaradır. Kanser sizin evlenize de girme iktidazında bir yara halinde büyümektedir. Bunun önünü alacak şey, çok şey. Üniversitedeki kürsüdeki kitaplar yazmıyor bunu. Çocalar anlatamıyor bunu, en önemli şeydir. Gönüllere Kur'an'ı göğsü hakim olmasıdır. Kur'an cemaatinin ispatı vücud Hz. Muhammed'in adının her yerde alınmasıdır. Ama çaresi budur. Bu şimdi söylenir. Ben söylerim, binlercesi söyler. Koyalardan da bunları söyleyenler olur. Zaman ama bu doğru olduğunu gösterecektir. Zaman gösterecektir ki bu yalanın tedavi teki ancak olacak. olacaktır. Hela bi zikrillahi tadme innu kuluk. Dikkat edin Kur'an diyor. Size bir dikkat seçiyor. Feslar Allah'a iman yoksa şaşır. Gönüller bu sayede huzura kavuşur. Hüzurlu müllaçlar bu sayede tercih eder. Devletler bu sayede tercih edilen kanunlar, esas esaslar üzerinde kurulur ve temadi eder. Gider. Bunu zaman ve gösterecektir. Benimki ki size şimdiye yakas değil, yavahat şeklinde gelecektir. Ama ben Allah'ın bağdına inanıyorum. Allah'ın davasına sarılan, zımsıkı sahip çıkan bir cemaat, bir avuçta yolda büyüme iktidarındadır. Tepenin başından kopmuş bir kar gibi, yuvarların aşağıya doğru büyümektedir. Bu işin önü alınmayacaktır. Ve yüzü Kur'an'a teslim olacaktır. İstikbalde giyilecek en gürsel, en gürse de, kulakların karını yırtacaksa da Hz. Muhammed'in sesi Kur'an'ın halası olacaktır. Bugün yitilen ateist devletlerin, gülsüz devletlerin yerinde Allah'ın terbih ve inayetiyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı, bayrek bayretleri Bu gelişmenin önünde arkasında, verasında veraların verasında san dökme yoktur. Molotok kopçayı yoktur. Kece'yi sayfaklama yoktur, adem kaçırma yoktu, eşkıyalık yoktur, yoktur tayyare kaçırma yoktu. Sadece gönüllere hakim olmalı vardır. Gönüllerin Allah'a inkiyatı vardır. Sevcinin teessüs etmesi vardır. Sinelerin birbirine açılması vardır. İnsanların sermezle baş vardır. Bu kafirler bunu bilseler, bütün himmetlerini bu işin teessüsü için davran edelim. Ne acıdır ki, her devrin, Kaderine hikmet bir kısım şehirler olduğu gibi 20. asın kaderi üzerinde de kâhüs gibi bunları ispat-ı Kafalarını çalışırsa gözlerini açsalar, kalpleriyle meselenin içine girse hisleriyle dinlemeye çalışırsalar, hadiseler için Allah, Allah, Allah diye sabahını açtık bu olduğuna inanacaklar. Bu olacaktır. Olacaktır sen ne anlatıyorsun? Ben şunu anlatıyorum. Olacak bu meseleye siz yatan omuz verelim. Allah bunu yapacaktır. Harak Müslümanlığı omuzundan bıraktı da yere mi düştü zannediyorsun? Hatta siz suyu istimal ettiysem ennevi suyu istimal ben, o acı ülken her yere açılmadı. Allah sen Şükrünün omuzuna koydu. Şükrü götüremeyecek hale gelince Osmanlı'nın omuzuna koydu. Ben ne için yere düşecek bu bir hasta elmaz. Sen sahip çıkmazsan başka yerde olacaktır, bu işe sahip çıkacaksın. nasıl geldin, öyle köy köy kasaba kasaba döneşacaktın. Hakikat temzeden bir alın gördüğün zaman, kişilerini hissettiğin tam temiz ritme gördüğün zaman yanına sokulacak, İbni i Mes'ul gibi ona Kur'an okuyacaktın, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı perennüm ve göreceksin, zaten büyüme ve gelişme iktidazı şu gönüllere hakim olma meselesi, şu kalplerin Allah'a semeccühü meselesi, madde planında iflas etmiş, ateizm karşısında dev adımlarla gelişecektir. Ben çok da hoşlanmadım. Tekrarını kulaştırmaları için kabul ettim. Bazı hususları elimde uğurlarak harcetiyorum. Dinsizlikle Allah kabul etmemek ve ateizmle, komünistlikle benim alakam yok. Ben Müslümanlığı anlatıyorum. Bir çöküşü tahkip eden yeniden dirilişi varoluşu artetiyorum. Fakat bir beşaret mahiyetinde şunu artetmeden de geçemeyeceğim. Yani. Fesiyye inanın ve çahamete vermeyin. Ne kerametin var ne çahametin var. Ama fesiyye inanın. 3-5 sene geçmeyecek farka değil. Rusya'nın gümbül gümbül, gümbül gümbül yıkıldığını göreceksiniz. Çin'in gümbül gümbül yıkıldığını göreceksiniz. Birdenbire su, sükun ve hüzur, hüküm varlığı olmaya başladı. Cenab-ı Hak bu mutluluğu bize göstersin, ruhlarınızda doğulsun inşallah, bizi hüzura kavuştursun, şahadete kavuştursun. Adım adım yaklaştığı için ben kısaca arz etmeye azmettiğim ama benim azmetmem,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 Çığırsanlıklarla etrafına bir şeyler çizmeye, çizmeye çalıştığımız, bir şeyler çazmaya çalıştığımız şu mevzuda esas maksas, esas maklul, esas maklul, onu gönüllere değilsin. Hislere hissetmesin onu inşallahı teali. Mutlu bir dönemde bir devrede yaşıyoruz. Muhterem Müslümanlar. Her saniyesi bizim için saadet dolu olan bir devrede yaşıyoruz. Yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönme, yeniden Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselamın anma devresidir bu devre. Sahabe-i Kiram'ın iliklerine kadar duyduğu ve doyduğu o üst üste, erde derde, zevkleri, hazları duyacağımız bir aleme adım adım yaklaşıyoruz. Ömrü vata etmeyenler mezarlarından umutlu günü seyredir, zevkten zevte geçecekler, kalp olacaklar. Mezarlarda dahi bu duyulacaktır Allah'ın tevfik ve inayetini. Allah'ın bize lütfedeceği bu işler içinde bizim istemiz ne kadardır? Niçin bu kadar sahip tutuyoruz? Bütün bunlar hep O'nun hatırına, O'nun içindir. Yoksa bu dava Allah davasıdır. O'nun insanlar lütfedeceği şeyler içimizde beşaret ve beşaret, yüzlerimize bir tebessüm hatır ediyorsa, bu O'nun hatırına hormatımızın ifadesidir. O'nun gönüllerimizi aziz tutuyoruz. Kendisini cenabı ı Hak gönüllerimize aziz kılsın. İşte bunun için mühecan duyuyoruz. Daha O'nun davasıdır. O'nun davasına gönül vermişler, O'nun davası adına heyecan duyacaklardır. Nurani bir kadine önümüzden gelmiş geçmiş, nur saçmıştır. Asırlar O'nun üzerine top toprak vermiş, küller kavurmuştur. Ve şimdi bu küller yeniden, terkik darlaktan eten, Eski rüşşalar kutuptan ekvatora doğru gidiyor. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru giden rüşşalar bu küllerden başka taraflara sahip olmaktadır. Yüzüne kül saçacak insanların yüzüne saçmaktadırlar. Ve yerin altındaki eski rüzgiller, eski toplar başını çıkartmaktadır. Aziz ediyor istiyoruz. Bunun için içimize huzur duyuyoruz. Yüzlerimizde de şaşırış istediliyoruz. Büyüklerimiz davasına hizmet ediyoruz. Öyle bir davaya hizmet ediyoruz ki kahvede hak ve hakikati anlatırken Öyle bir davaya hizmet ediyoruz ki birbirini dinlerken Ve bir kısınız bir kısım, kısım bir şeyler anlatırken Bu davanın başında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardır Bu sözlerin bana imam ettiği misaller oluyor Size çok arzettiğim misaller bunlar Aklıma geldikçe harf ediyorum Yeman oluyordu bu halk çok çetin bir halktır. Uğuz gibi çetin bir halktır. Lafir Müseydemem'in ordusu çok mükemmel silahlandırıldığı için ve ilk başta da Müslümanlar kumandanlarını bulamadıkları için henüz Müslümanları sevk edecek, ciddi bir sevkücü işe sahip iyi bir erken bulamadıkları için kısmi patlamalar, saklamalar olmuştur. Ama bu Eski devirleri görmüş. Kur'an'a gönül görmüş insanlar vardı. ashab Kiran vardı. Yüzlerce Kur'an'ın hafızı orada doğranı verdi. Büyük bir dava uğrunda doğranıyorlar. Ama onlar orada doğranmasaydı o dağla doğranıp gidecekti. Sonra üz namusları da doğranıp gidecekti. İşte orada tablolar görüyoruz. Bu İslam'ın ilk acı devirlerinde Müslüman olan, işte Celal'in Müslümanı, Ammar yasiri görüyoruz. Hayatının başında, ortasında, sonunda tatmuzları bir insan. Ve Eker sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu site kurulduktan sonra az yüzüme kayınır gibi olmuşlardı. Ama Peygamber aleyhisselatü Vesselam bir güneş gibi batıp gidince karanlık geçeli yıldırları yine zuhur etmeye başladı. Bu defa da yalancı Peygamber karşısında savaş yapacak. Kulağını şu yumuşak etine kadar her tarafı kesilip kanlar içinde, yüzünden aşağıya kanlar akarken onun orada sağa sola koştuğunu görüyoruz. Ben Sirat-ı Ekrem ve Vesselam'ın önünde savaştım. Ben şu Kur'an'ın mürsüzahını biliyorum. Ben bu ölmekten başkaları nasıl ölür, başkalarında nasıl beklerim diyor. Ama Allah ona nasip etmemiştir. O, Hazreti Ali'nin önünde şehit olacaktı. Biz bu yahu Hüseyin'in hizmetçisi Salim'i görüyoruz. O salim ki ruhuyla, ismiyle, duygularıyla salim. O salim ki Hazreti Ömer vefat ederken, salim hayatta olsaydı onu devletleri olarak seçmenizi tavsiye ederdi. ehl Kur'an'dı. Kalbi genişti. Kafası bir tepe gibiydi. Düşünce ufak alabildiğini açıktı. Ama Yılame'de o sert kayaya, sarf çarp kayaya çarpanlar arasında salimi de görüyoruz. Konuşsan bir anın hazırlısın. Arkadan sen uçak Bunlar yaşadıkları mı diyorlar Bir kimse ki Kur'an'ın sinasına korsa, bir kimse ki Kur'an'ı tahrip çıkarsa, başka adamın savaştığı yerde öldü olmamızı diyorlu. Öldü olmuştu. O gün halk Müslümanlarınla imde bitmişti ama tabi görünürlerde yoktu. Ancak onun çok doğranmış, kesilmiş, parçalanmış cesedini bulabilmisler. Yaşlı bir kadın görüyoruz. Dişleri de yüzü buruşmuş bir kadın görüyoruz. Bu kadının tarih aldığı her yerde bize gelir. Tarif kadının karşısında bize gelir. Sen anlatma da macizindir. Bu maciniye Oyman'ın yüzünün akı. Onun değil, hepimizin yüzünün akı. Kim anlattı Müslümanlık kadın olduğu adını iptal edebilir. Bu Resul Erdem'in önünde savaşıyordu. Hicam ayetine acın olmadığı için kadın, saçına döküne savaşıyordu. Hatta Resul Erdem'in üzerine saldıran, onlar, onlar gruplara karşı bunlara kim karşı çıkacak deyince kolu kanadı kırık aslattan kimse çıkamamıştı. Çünkü kesinle bir soranladı kimse kalmamıştı. O sargı almak için gelmişti. Sargı almak için oraya gelmişti ama iş başa düşünce değişti netice. Kuducu'nun elini aldı. Danya Resulallah'ın önlerine karşı savaştı. O gün on yerden yara almıştı. Yaralardan bir tane süslesindeydi çocuklara anlatırken ben, elimi alanın sırtındaki yaraya çok adımla kaybolurdum. Allah Resulü, manzarayı uzaktan seyrediyordu. O gün, senin şu takat kesediğiyle kim takat getirebilir diyordu. Oğlu, yarı kadar kolu getirmiş, Nesli'den yanına gelmiş. Kolunu sarıverdi, sırtına elini vurdu, verdi, vurdu verdi, git oğlum dövü. Git, savaşıların önünde savaş ödünceye kadar. Allah Allah. Bu mesele Resul Hekim'e o kadar bir kurandırmıştı ki, gözleri doğru, doğru Kadın bir ama olarak katkandığına kim katlanabilir diyor. Bu değişik hanimet bildi. Ya Resulallah dua etken de seninle beraber olayım dedi. Başka arzusu yoktu. Yaralı da yüzünden kanlar akarken ellerini kaldırdılar ulusuna. Gözyaşları yüzünü yıkadı o taksında şıkalarla. Kim bilir rahmet nasıl Allah'ın ne necibeyi benimle gazlar yemeyeceğiz dedi. Kadın kıyamete kadar Hastalıktan yeter, savaşın yanında diyordu. Sözün detayları çıktı. Hicab hayatına girince de hastalı olmuştu. Ben sürerken, salıverken ben ölürsün, sen bunlarda çıkmayacaksın dedi. Ama öyle olmuştu ki, öyle dokunmuştu ki o ben, seni kendine mesut diyordu. Sen çıkarsın da ben nasıl çıkmam? Bir savaş ötede, savaşın da ben nasıl ölüyordum seni diyordu. Ama Allah'ın emrine saçı, boyunla sıldanınca ilikaplanacaktı buna. Resul-i Ekrem'le katılınca oğullarıyla, iki oğluyla beraber yemamaya gitmişti. Oğlu şehit oluyor, görüyoruz orada. Kadın kılıçı yine elime alıyor, yaşlı kadın. Hani yüzü buruşmuştu dünya, yüzünün buruşukluğuna bir ruhumuzda kadar olsun bu büyük kadın. Savaşıyordu yine daha sonra. Yaşlı kadın ne kadar çalıştı savaşabilir. Kolunu veriverdi oradan. Bir kılıç dairesi, ağacı budar gibi kolunu götürdü. O müthiş yemamedi. Kolunu Allah'a bir sadada olarak takdim etmiş gibi sevinç içindeydi. Çok şükür Allah'ım, bu kadar bir şeylerde bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Üst kuruldu, ilk dilim oldu. İlk varoluş oldu işte böylesine sınırsız coşkulluklar var hocamlar üzerinde. Hocasına korku bilmezlerin vasiyeleri üzerinde. Onların kemikleri, kanları, terleri üzerinde. Kuruldu, aktı, çağladı gitti. Aksırları sunadı, aklımıza kadar geldi. Bugün ben sizin gönül halinize, simalarınıza ve gözlerinizde duyduğum heyecanı o devirden gelmiş dalgaların tesiri olarak görüyorum. Ayağımlar böylesine nasip, böylesine tercih etmedelerdi. Böylesine sağlam, kökü sağlam kemerler atmasalardı. Bu hasta sebebden gelmeyecekti, devam etmeyecekti. Banda ki çoğunlukun temelde de bir on üç çoğunluk vardır. İşte o denli çoğun, o denli heyecanlanın, heyecanlanın ta azırlarla sizin heyecanınızda heyecanlansın. Sizden sonra gelecekler, bu denli hazırlayanlarla planlara rahmet okusunlar. Hani şimdi ataların mezalları başında durup onlara rahmet okuyanlara mükbir. Mezallarınızın başında durup da size rahmet okusunlar. Nasıl biz biz sahibi mezallın başında? Mesela Seyyidine Hazret Hanlar'ın başında durdurdukları zaman yok söylüyoruz, utanıyorum insanlıklarımdan diyorum. Öyle de öyle olun ki, erbahtarın sizin mezarınızın başında durdurdukları zaman aynı her karı sürtünler. Utansınlar insanlıklarından. Bir tek fark tabasında bir tek yıldız olmayan, bir tek kişi karnağı olmayan bu çok karanlık geçeri. Gün Gündüz'e çevirmesi mümkün değildir. Bunu bir orfanı ile iştirak eder ki biz. Herkes bedeni, fikri ve ilmi, gücüyle iştirak edecek. Bir siyafet verilirse, Fadet-i Muhammed siyafet ıslallahu aleyhi ve sellem. Ama herkes elinde bazan sorumlar iştirak edecek. Ben kafanla iştirak edecek. İlmi olan ilmiyle iştirak edecek. Ve tabii enerjisi olan onunla iştirak edecek. Mali insanlara da olan o da edecek ama kadın çok bir seferberlik olacak. Evler birbirinin atayla ışılaşacak, erkekler birbirinin atayla ışılaşacak ve görüşecek. Bu yöntemi bütün olgadığıyla yaşanacak. Ruhlarda, gönüllarda, her tarafta. Sözdür gibi olacak. Fakat sensizlik içinde o kadar uzmanı ve egenler, öne süne olacaktır ki, Gerçekten bunu yaşayanlar heyecandan geçen bir evvel sileşti artık cennet kapıları açılsa buyrun cennete geçir diyor çeker içeriye. O heyecanı o tekli anları yaşamaya çalışacaklar. Siz böyle bir şeye emanet ettiniz muhtemelen Ne Nazistiniz ki Allah Celle Selamuhu dinine, ciyanetine, hizmet vakitesini size tahmin etmiş bulunuyor. Nazistiniz ki Hakimali dün ve Manislamiyel, 20. asırda yeniden sizin umutlarınızla dayanlaşacak. Ne hazisiniz ki, insanların iptalatı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü'nün yeniden bir bayrak gibi sizin gönüllerinizde, kalp tanrıda ve kafalarınızda tavuklanmaya başlayacak. Ne hazisiniz ki sahibiz, Allah'ı umutla istikametinde olacak. Kur'an'ı umutla istikametinde olacak. Karsai kendine göre semer Bir tane itibar etmene göre semer alırız. Hayvan itibar etmene göre semer alırız. Nesli itibar göre semer alırız. Ya sayeniz Allah'ta arasını, ilanını olursa düşünün. Allah, düşün. Allah istikamesinde maflubu, maksudu, mahlubu Allah olan bir insan olursa senin semer etimi olacaktır. Onu bana anlatamam, ancak sizin görünmeleriniz anlayabiliriz. Gönüden zakul, şöyle anlamaya çalışın. Uzun uzun uzak üzerinde durun, onu takdir etmeye çalışın. cenab Hak takdirine muvaffak kılsın. Bu aziz davayı omuzuna yüklediği biz perişan fakir zayıf cemaat hadis kılmayı müradetmiş, Murad müadetmiş gibi davayı bize yüklenmiş. Buna şeref ve zayi bize <Gülüyor> bir vaktatlısın inşallah dağılır. Bu bir kumandanlık sayesidir. <Gülüyor> Böyle bir kumandanlıktır ki bu, İstanbul'un Fatihler'in Hazreti Fatih belki bu kumandanlığa köşke olacaktır, köşke de bir noktayı diyecektir. Ama bu vasih büyüklüğün karşısında ben bize geliyorum. Nebiler nebisinin baktığı karşısında bize geliyorum. Demir yaşanları fakat daha da başınıza güze Fakat imanım da mı bu aleha yapıyorum. Kur'an-ı Yemiz'e mühür verirler. Köşe, kasaba, kasaba, çent çent. Karanlık ufukların önünde her şey Hazreti Fatih'in Kıpta'yı nasıl olacaklardır? Sizler bu mesajları teyit için Nebile Nebisi'nin nur havlusu üzerinden bir tanesini aklamak istiyorum. Ben cemaatler için öyle bir cemaat gördüm ki buyuruyor. Bunlara bütün nürnlere baktırıyor, aydınlıkları bütün alem alıyor ama ne nebiliğine de verilir. Herkes kıtta ölürlük, nebiler veriler kıtta nebi beşerin en büyüğüdür. Mutlaka katilatına ölürlük, hiçbir nürnün seviyesine çıkamaz ama bu nürnünler kim diyecekler? Karar müşterilerinde şamayla nur taşıyanlar, sokak sokak nur taşıyıp bütün karanlık gönüllere bu düştü parlar. Ahir zamanda zuhur edecekler. Çubuğun dene düğene konduğu dövüldü. İşlerin mahtan kaldığı dövüldü. Bütün işlerin bu zariflere, bakirlere kaldığı görüldü. Bu garikler, kelimesizliklerine rağmen şüpayet çıkacaklar. İşler nebilerin gıttar güzüğü, velilerin gıttar güzüğü ama ne nebile demeli, nasıl düştü şehit, Bu büyük bir ruhu, Ahir zamanda Kur'an'a sahips var kimselerdir. Onu terkat edenler, Allah'ın maksadını maktubunu Kur'an'ın içinde anlayanlar, Cenab-ı Hakk'ın isteklerine karşısında gurur edenler, hem de ne kurulamadığımda kıvaya geldik diyenler. İşte bu aziz gürü, cehennem'in üzerinden geçerken dahi cehennem'in alelleri söktürecek soruları, zamanda bir meclis olmasa, Allah'a güneşler sonrasa, üredecek, ürede bir eser sonuç. Cariha kutlu mürekkep mürekkep olarak kazandı kat. Kararlılık birer ışık saçsın saçların. Mükafat olarak ışıklandırma verilecek kendilerine. Demir ışıklaştıkları için, mükafat istedikleri için manasında işe düşer cinsinden olacaktır. Onları Allah celle celaluhu takdir edecek. Dünyalara halin ahiretleri hayırlı. Dünya ve ahiret saadetna makbul baş şu eda gülhuna dahil olacak sahibi tahtiyarların, tahtiyarın Hz. Muhammed Aleyhisselatü'l-Turam'ın arkasında toplanacaklar. İşte bir sahilersen çapınıza göre kardeş gösterimden Kuran'ı anlıyor ve anlatıyor mutlaka önümüzde Hz. Muhammed Aleyhisselatü'l-Turam ruhunun olarak kardeşi değilse nebileri görüyoruz. Önümüzde misalların içine intikal edilmeye çalıştığım Yasayla, sabık, Kadın ilayet-i ilayet-i görüyoruz. Ve bu misallerin uşaatında inşaallah hazırlıyoruz ki Kadın ölsek bu denli seferde yıkattıktan sonra bütün küfür hızlısı hakimata, bütün hızlısı hızlısı hakimata, bütün hızlısı hızlısı hakimata uğrayacak. Şeytan teslimi silah edecek. Şeytan tarfaması yıkılacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Hakili mutlak olan, hakimi mutlak olan, amiri mutlak olan Allah bütün duygularda hakim olacak. Bütün hislerle bütün katkilerle hakim olacak. Cenab-ı Hak sürdü dahi, edaflı dahi hadiselerin sürdüğü içinde yakalık bir hünet manladığı bu kadar beşeret bu büyük günü, bu mutlu günü inşallah çok uzun hastalığıyla hizmet etmiş. Macisi şerastla dolu camilerle dolu imarethanelerle dolu güçte kökülerle, göremediği şeylerle dolu bu, bu aziz, bu necif milleti yeniden İslamadan'ı çıkmak suretiyle yeniden aziz eylesin. Dini ihya etmek suretiyle onu ihya eylesin. Muhteşem Müslümanlar, ciddi, arif ve adik bir mevzu. İnişiyle, çıkışıyla sizi arz etmeye çalıştım. Ama taşılaşan bir mevzu. Sizlerimiz çok da bana yardımcı olamaz. Bazı Başka, haklar taksitlenen için de size arz ederken Gönlümün istediği istikamette istediği kadarıyla arz edememiş olmanın inisiyatı içindeyiz. Kalbim bundan dolayı kokulduğu içindedir. Ama Maynanın hakkında takdirine aklın başında olduğu müddetçe razı olmaya karar vermişim. Aklın başında olduğu müddetçe karar vermişim. Benim hoş gördüğüm şeyler hoştur. Hoş gördüğüm şeyler de hoştur. Bilemem bak o. Gönüllerde bir heyran olsun da İslam'a sahip çıksınlar. Kur'an'a sahip çıksınlar. Bütün hayatları boyunca olması dahi yirmi günlerini, yirmi saatlerini Müslümanlık hesabına yaşasınlar. Ahiretlerine bu kadar nurlu dakikalar göndersinler. Bütün bunlar hepsi vaydan ithali şeylerdir. Cenab-ı Hak, bunların en büyüğünü sahip'in sıfıya mutluyudur. اِنَّ اللّٰهَ اَلَا كُلِّ شَيْءٍ Günde beş defa okuduğunuz. Bu seyhid-i ürünle ifade eden barıştayız da onun bu mevzudaki sevdiyetten bile ise, ukudden mahiyetini sağlamış oluyoruz. İtiraf etmiş oluyoruz. Heri şiddet şey pahdirdir. Gönüllerde de bir heyecan duyurabilir. Gönüllerimizle ve gönüllerimizle bu heyecanı duyursun inşallahu Teala. Bütün cihanı bu heyecanla bellerine versin inşallahu Teala. Küfrün, fıskın, füfrün ve zelaletin artık önünü alamayacağı bu bir kermanın, Resul-i Ekrem cemaatinin, i kiramın üniversitesi olan cemaatin, henüz de üsttahsiliz, ihtiyarların yaşlarının himayetinde, dönüş ve iktidarıncı olan cemaatin sonsuz hukuklara gitmesini muhabbat ve müyettir Sizi de onlara hacim etsin. Beni de onlara hizmetçi kılsın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. İllahi Teala'l-Fatiha. لا. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأولى أن هدانا الله وما توفيقي ولا اتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا رصي تناء عليه كما اثنى على نفسي عز جاره وجرة ناؤه ولا يهزم جنه ولا يطلب عنه ولا الى غيره ويشهد أن سيدنا وتنبنا ومولانا محمد عبده ورسوله استاذه إلى النام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولادي وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبالي أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ عَلَى الْلَّهِ الْشَيْطَانُ الرَّجِيمُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَا وَإِذَا خَابَ بَهُمُ الْجَاهِرُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها تاءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها ما ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله طيئاتهم حسنات وكان الله رفورا رحيما صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلْعَنَا رَسُولُهُ مِنْ نَبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanat, yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelen insan, isimleriyle Allah'ı temsil etmek vazifesiyle gelen insan, bu sukutu ve düşüşü gelmek için yapan insan, fıttatının gayesi hilkatının neticesi mirac olan insan, ağırlığı ve kar kazanmasının azmi ve kararlılığın nispetinde Allah'ın ve inayetiyle şu dert meyhanesinden kurtulacak. Burada yanmadan da kavrulmadan tükenmeden kurtulacak ebedi bir varlık kazanacak, ebedi varlığın sırrını sırrına erecektir. Azim ve kararlılık insanımıza çok şey kazandıracaktır. Rabbimizin ertafı karşısında onun emirlerine göre bir vaziyet alıp azim ve kararlılık içinde bulunmak. Rabbimizin imtihanları karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmak. Abimizin göndereceği musibetler karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmaz. Büyük davayı tekeffül ederken, omuzlarken, konuna kadar götürme azim ve kararlılığı içinde bulunmaz. Bize Allah Celle Celaluhu el Kapısı Sıbhaniyetinin azim ve kararlılık içinde bulunmamıza göre lütfeyleyecektir. Dün başka türlü, bugün başka türlü olan insanlar değil,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 Bir kısım davranışlarda iman ve İslam istikametinde hareket ediyor gibi görünmez. Fakat kendini aşamamış bu insanın her tavır ve davranışından dökülecektir. Nefsini, nefsini ve mağlubu, kararsınsızlığı ve ciddiyetsizliği. Binaenaleyh kendi milletine ve vatanına getireceği bir şey de yoktur. Kendi nesli adına Herkül, milleti adına Heraklis, Evvela arzularını aşmıyor bir insan olacaktır. Bir dünyayı bekliyorsanız, dünyaya, dünyaya karşısına sineğin kanadını dahi vermeyecek kadar bu mevzuda centilmen azimli ve kararlı olmalıdır. Tavrını ve vaziyetini değiştirmemelidir. Allah kendisinden nimet kapılarını açtığı zaman ve yürüyün nimetler pencerelerden başına yağdığı zaman vaziyetini değiştirmeyen insandır. Bu azimle kararlılık içinde bulunan insan, şahsiyetiyle bütünleşmiş ve kendini bulmuş. Başka şekillere intikal etmeyi düşünmüyor çünkü aradığını bulmuş. Mavera da irfan'te kalksam, binlerce önem sinema şeridine takılsa, kendisine gösterilse, bilim ve irfan adına ve vaziyet değiştirmesi adına kazanacağı bir şey yoktur. Çünkü kendini bulmuş. Çünkü nefsinin irfanına ayırmış.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 bu mevzudaki mukavemeti sayesinde, nefsini aşması sayesinde kalmayan ve ölmeyen bir şey milletine hediye edecektir. Sezadevilerin değişmesine göre değişmeyen, aynı şeylere tercüman ve aynı hislere tercim olan, aynı akikatları haşina ve aynı hakikatleri dile getiren, Rabbini bülbül olmaya çalışan, Hz. Muhammed ve Vesselam'ı anlatan, Azimliği ve kararlı hareketler, milleti içine düştüğü çıkıp çukurdan kurtaracaklardır. Bu millet şayet karatkarı bekliyorsa, ruhda ve manadan, kalpça ve cesetle kendisini kurtaracak karatkarlara ihtiyacı vardır. Rabbi Adviye'nin sözünü söyleyeyim. Sen hüzünden bahsediyorsun, hüzünden ben tutuyorsun bana. Sizler hünar olsaydım bir kadınla durarak konuşup hepiz zat-ı huzurundan Bana huzurdan bahsetmeyin. Bana kendi huzurunuzu anlatın. Davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın. Millete huzur katrejeyiz demeyin. Kendi huzurunuzdan adına bana bir şey gösterin. Millete doğrulukla istikamet vaat etmeyin. Doğrulukla istikameti davranışlarınıza intikal ettirin bana hafif olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Namus, mevzun, azaz olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Davranışlarınızla inandırın. Şu ana kadar bin bir çeşit yalan karşısında, bin defa düşmüş, altmış bin defa ümidi kırılmış bir nasıl bir millet olarak, bundan öte yeniden bir ümit var edip, ümitlerin iktidara uğramasına tahammülü yoktur. Sahabiler tabi sahabi inanmayın içinde milletin karşısına çıkın. Sahabiler tabi sahabi inanmayın içinde, Tebe-i Cavî'in duruluğu içinden, kalp sohbeti içinden millete ait melelerin altına girin. Yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mantıklar tedarik etmeye kalkmayın. Zira bu sizin ortaya atıldığınız da yalancı olduğunu da eder. Yubuşak döşeklerden fedakâr hesap zaman yalancı olduğunu da eder.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 Milletin artık sağlıklarına, değişik tavırlara, acimsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur. Bir yerde kurduğunuz ocakta ve bucakta, bir yerde kurduğunuz misyonla milletin kurtarılmasının felsefesini yapıyorsanız, evvela kendinizi keşfetmenizi size tavsiye ederim. Nefsin marifetine ulaşınız. Geceniz var mı size bana söyleyiniz onu? Tecaleniz alnınızı tanıyor mu sizin? Evinizin duvarları inilsinize şahit oldu mu acaba? Yoksa rica ederim bana yalan söylemeyin. Faliha yalan söylemeyin. Millete yalan söylemeyin. Ve arenada korkunç oyunları seyreden, duygularını kaybetmiş, kurtuluş bekleyen şületle yalan söylemeyin. Ahu elinizde ummanlar çalkalasın ve dalgalansın. Millete kurtuluş vaat ederken kalbinizden söyleyin. Kalbinizin olduğuna dair bizi ikna edin. Biz vicdan taşıdığınızda dair bizi ikna edin. Ve milletin beklediği budur. Bu azim ve kararlılık içinde olanlar Allah'ın sevdik ve inayetiyle bu tekerreyi tümseye çıkaracaklardır. Temettü hakkına kapılmayanlar, vazifesini geçimine basamak yapmayanlar, yükselmek için halk içinde görünmeyenler, tavrı ve davranışlarını değiştirmeyenler, olduğu gibi kalanlar, makamdan ya mansıptan taşanlar, kendilerine atılan arkas ve nimet imkanları kapılarını kapayanlar, onlara sırtlarını çevirenler, Resul-ü Ekrem gibi, milleti, milleti, ümmeti, ümmeti diyenler, iniltilerinde daima bu sab, duru duygu, mütehiyyiz ve mütenmez, hiç iç bunlar millete kurtuluş edebilirler. Bunlar milletin elinden tutum içine düştüğü çukurdan çıkarabilirler Ve millet bunu bilmeli. Kendi kurtarıcısını da böyle tanımalı. Halakşarını bu türlü diğer içinde, hasbilik içinde, fedakarlık içinde tanımalı. Ben devlet kurduğu zaman yakınlarına krediler çıkarıp fabrikalar açan insanları camide de görsem samimiyetine inanmıyorum. Boşkaran Müslümanlardı bin defa yıkılmış ve bin defa yarım yamalak tamir edilmiş bir millet olarak, o milletin içinden çıkmış yine bin defa kırık, bin defa dökük bir pers bir parçam. Sizin namını da size söylüyorum. Sizin namını bütün zamana sesleniyorum Eğer neslimizi daha mal kurtarmak istiyorsak, bu milletin beklediği şeyi vermek istiyorsa gönül kadar ceset ceset kadar gönül, İç kadar, dış dış kadar iş, işe sahip olmanın lazımdır. Bir her kadar güce ve kuvvete kadar imana sahip bulunmamız lazımdır. bu Bekir gibi sıklık yete işlenmemiz lazımdır. Rasul-i Ekrem'in etrafında halakalık bulanmamız lazımdır. <gülüyor> Demiyorum ki ben, öyle yapanlar gelmesinler doğru olmasınlar. Öyle yapanlar işe sahip çıkmasınlar. Öyle yapmak isteyenler içimizde bulunsunlar. Öyle yapmak isteyenler Resul-i cemaatinin içinde bulunsunlar. Neye davet ediyoruz? Kime çağırıyoruz insanlığı? Neyin bayraklarlığını yapıyoruz? Elimizde şehber halinde, afakı alemde gösterdiğimiz şey nedir? O İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. O sahibi Kur'an Hazreti Muhammed vesselamdır Bunları gösteriyorsak onlar bir vadide, biz bir vadide olmaz böyle şey. Ümmetime öyle bir zaman gelecektir ki, camileriyle ile alap dolduracaklar içlerinde bir tek Müslüman olmayacak zayıflar olsa. Bu hadis insan ürpertici mahiyettedir. Ara sıra yolu oraya <gülüyor> uyacak, fakat terbiyle gelmeyecek ve yine zayıf bir hadisi bu ürpertici mahalline dikkatinizi rica ediyorum. Zaman gelecek ümmetim bir vadide, Kuran'la bir vadide, kitaplarıyla alakaları bulunmayacak. İşte siz manzaraya bakın bunu görmeye çalışın. Kur'an diyerek sokaklara dökülenler, din diyerek sokaklara dökülenler, tarz oğlu kılık geçirenler ve fakat bu arada teyze tutmaçlar, utanmayan yüzler, terlemeyen alınlar, kirli vicdanlar, tatlı vicdanlar, Allah'la münasebetsizler ve Allah'tan kopuk kimseler. Bunların millete vadettiği vadedeceğimiz, getirdiği ve getireceği bir şey yoktur. <gülüyor> Nefsimle beraber sizi tahalli tabi olmaya çağırıyorum. Siz dine ve ziyanete çağırmanıza mükavir ben o mörzuyu meskutuna geçiyorum. Ben sizi tahalli tabi olmaya çağırıyorum. كَمَا تَكُنُوا يُوَلّٰى عَلَيْكُمْ Tahi hadiste Rasulü Ecem buyuruyor. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. كَمَا تَكُنُوا يُوَلّٰى عَلَيْكُمْ Siz olursanız yüz kaymağına sahip olursunuz. Yoğun olursanız yoğun kaymağına sahip olursunuz. Tavan neyse tavan odur. Temel neyse kubbe odur. Ben sizi sahabi olmaya tabiyorum. İnsanlığın belli bir döneminde büyük sahabi olacağı tabi olmuştur. Ve bu çatırdan beri yıkılan, maddesiyle manasıyla yıkılan ve derde bu cemaat yeniden ayaklar üzerine doğrulmayı düşünüyorsam ancak sahabi olarak doğrulacaktır. Ancak tabi olarak sorulacaktır. Belki bu sayede benim gibi mücrimler, yarıya kadar çirket ve günah içinde hayatını geçirenler, 25 seneden beri çatlak verdiğine millete bir halde nifattan kurtulamayanlar, minberleri ve misrapları kirletenler, sizin arkanızda istikamete gelmesini bilecekler. Sizin doğrusu davranışlarının sayesinde istikamet kazanacaklar. Ben de böylece sırtındaki vebalı atmış olacaksın. Hikmetin, hakikatin nurlarına erimiş olacak, kendimi bulmuş olacak, Rabbime vaktim olmuş olacağım. Rabbim sizi intikamet içinde daim eylesin. Riyadan ve gösterişten sizi muhafaza buyursun. Ben kendi cemaatime sesleniyorum. Bu cemaatin evinde deptemeden rahatsız oluyorum. Bu cemaatin geceyi farkındasın uyumasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin namazı atlatmasından rahatsız oluyorum. namaz atlatıp da rahatsız olmamasından rahatsız oluyorum. Bu cemaatin şeytanın malik olması karşısında mizar olmamasından bizar oluyorum. Ve bu cemaata sesleniyorum. Sokaktaki ile yok benim. Camideki cemaat Muhammedi ise tamamdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Camideki cemaat Kur'an ise iş tamamdır. Dileğin dibinde oturup uyuklayan adam, Rabbin huzurunda dahi davranışını ayarlayamayan adam elinden tersliği düşürme sebehi, çevresinden sakranı haklı sebehi, kurtaramamış demektir. Şu Rab'bin huzurunda dahi, bana çok iştiyatı olan seccademin yanında dahi, ben bende değilsem nerede ben benimle beraber olacağım? Ben Rabbimle değilsem nerede Rabbimle olacağım? Binaenaleyh Cami'deki cemaat seni Cami'ye davet ediyorum. Seni mihraba bakmaya davet ediyorum. Seni binmeh davet ediyorum. Tanıdık davetim benim. Hz. Muhammed'e yeniden mütevezzih ol. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tevekkül içinde Kur'an'ı bul. Ben sonra Allah'a vasıl ol. Allah yardımcın olsun. Allah şu ziktaplı yollardan, seni inhiratlardan muhafaza buyursun. tarih Müstak'ime hidayet eylesin. Elâ illâh senel باب للنظام تلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأت القرآن فاستمروا له أنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلا هنتر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى سماء يضاهر له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا فتق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد, لله. الحمد كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظمًا لنبيه وتكريما فقامت شأن صفي فقال الله عز وجل من طوائده مكبراً وعمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وزدموا تسليم على بيك اللهم صل على سيدنا نصمد وعلى سيدنا كما بارك الله سيدنا محمد وعلى اله سيدنا ابن ابي مقداري نور وبارك على سيدنا آل سيدنا, آل سيدنا, على سيدنا, آل سيدنا محمد كما بارك الله على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا ابن ابي مقداري نور الله عن الصديق ابن ابي مقداري و عمر و عثمان و آل رضي الله وعلى ستة العشرة وعلى الصحابة والتابعين من وَسَلَّمَا تَسْلِيمَ اِكَفِيرًا اِلّٰيهُمْ اُنْ شَشْرِيَ رَقْ قَرَارُ وَحْشُرْنَامَهُ مِلسَنْ مِنْ تَعْفَرُونَ İbadallah, Allah'ın kulları, tasmasıyla öğrenen Allah'ın kulları, kulluk ruh ve şuuruna ermiş Allah'ın kulları, Rabb'in huzurunda vasiretle duran Allah'ın kulları, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın himayetine girin, katva daireti içinde bulunun bu Allah'a itaat edin. bil اللّٰهَا يَتْمُرُ بِلْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَاِيْتَاهِدِ الْقُرَّةِ Muhakkak Allah adalet demediyor. Doğruyu dosdoğru yaşamakla, doğrunun ifadesi olarak Kur'an'ı hayata ayak kılmakla ve yine en geniş manasıyla İslam'ı emrediyor. Rabbiniz'i görüyor ki O'na kulluk yapmakla siz O'nu görmeseniz dahi O sizi görüyor. Her ile mevcudiyetini size duyuruyor, vicdanlarınıza mevcudiyetini hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ufkunuza şehb alaçması istikametinden varınızı ve canınızı sarf ettimek ile size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِنْ فَحْشَائِ وَتُمْكَيْ وَالْضَوِيۜ يَا اِذُكُمْ لَاَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Adet durduğun her çeşitinden, ciddisinden, aşığından, büyüğünden, düşüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın, terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telaffilerin, hatırların anlayışını değil, sahibi Kur'an ve resul çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyetiyor. Böylece size nasihat ediyor, daha düşülesiniz, kendinize gelesiniz, zikzaklardan kurtulasınız, müstakim olarak yaşayasınız, ve aman amal işin cennet zahir Allah'tan. Aqim istila, in la istilat etnâ al fakjâi ve al munkar. Ve la